Dördüncü konu, Hazreti Peygamber'in Fetih günü Mekkelilere hitabı, Hazreti Ömer şöyle anlatıyor, Fetih günü Hazreti Peygamber, Mekke'ye girdi, Safvan bin Ümeyye, Ebu Süfyan bin Harb, Haris bin Hişam'ı huzuruna çağırdı, ben de kalbimden, Allah bunları elimize düşürdü, onlara daha önce yaptıklarını hatırlatacağım, dedim, bu sırada Hazreti Peygamber, benimle sizin durumunuz, Hazreti Yusuf ile kardeşlerinin durumu gibidir, Bugün sizin üzerinize herhangi bir kınama yok, Allah sizi affetsin, Allah merhametlilerin en merhametlisidir dedi, bunun üzerine ben düşündüklerimden utandım.